Bismillahirrahmanirrahim Konumuz Rahma Suresinin dördüncü bölümü inşallah Teala Allah Atala buyuruyor bizlere bu Suresinin son ayet-i keramelerinde Bismillahirrahmanirrahim وَمِنْ دُونِهِمَا O ki cennetten başka iki cennet daha var aslında cennetin sayısı sekiz cennet vardır. İki cennet Allah'tan korkanlar için. Onlara mukarrebin deniyor onlara. En üstünü onlardır. Bir de onların mağdunu deniyor ki aşağısında iki cennet daha var. Bunlar da eshab Yemin için. eshab Yemin ameli salih'i seyyatını geçenler. Yani sevabı günahından fazla olanlar. Bunlar hesabı Yemin deniyor. Allah'ın adaletinde kulun günahsız olması şart değil. Ne var ki şart olan sevabının günahının geçmesi gerekiyor. Acaba bir insan kendini anlayabilir mi dünyada? Yani bir insan şöyle bir düşünürse, tefekkür etse. Şöyle. Acaba benim günahımı fazla, sevgimi fazla. Bu anlaşılır mı dünyada? Anlaşılır. anlaşılır. Ölçüsü var. Nedir? Eğer bir insanın gönlünde ibadet sevgisi günah işlemekten daha üstün geliyorsa, o kimsenin elhamdülillah, sevabı daha çok muhtemelidir. Günah işlemesi zor geliyor. İstemiyor günah işlemek. Teskiniyor ondan, istemiyor. Ama elinde olmadan bazen günah düşebiliyor. Ama ondan pişman oluyor. Şey var. Ondan zevk almıyor. İyi yapmışım demiyor. Ama İbadetine zevk alıyor, siyaftan zevk alıyor, bundan seviniyor. ölçü bu mu Teala yürüyor, iki cennet daha var, hesabı yemin için. Yine berabir burada bize soruyor, Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Yani böyle cennet yaratan mevlam, ki cennet hayallere sığmayan iki güzel cennet metan <Mü'dehammetan>, böyle yapıyor. Bu iki cennet, bu iki cennet yem yeşildir iki cennet. Bu iki cenneti özel, onun özelliği bu müdahametan yem yeşil cennet onlar iki cennet. Acaba bu yeşillik ne anlama geliyor? Bu konuda ayet-i bir işaret olmadığı için müfessirler, ya yani büyük müfessirler tabi ne yapmışlar? Kendi zamanlarına göre, kendi hayal güçlerine göre buna bir anlam verme çalışmışlar. Ama hadise bildiriliği gibi cennet hayallere sığmıyor ama. Ne demiş tabi müfessirler? işte yeşillik. Tabi dünyada o akla bir yeşillik deyince işte çiril çimen gibi. Yine bazıları da cennetin kendi aslının yani taş toprağının yeşil olmasının olacağını buyuruyorlar ki bu tabi aklı daha yakın bu da. Cennetin taşı toprağı nasıl yeşil olur acaba? Dünyada her şeyin bir örneği var. Her şeyin dünyada. Dünyada bir taş var. Mücevher taşı. Adı zümrüt. Zümrüt. En parlak yeşil odur. Zümrüt taşı. Mücevherdir. Çok tabi değerlidir. Elmastan sonra da en sağlam, sert taş odur. Zümrüt'tür. Zümrüt taşıdır. Bu zümrüt taşı Tabi Rabim dilerse, bebla dilerse, cennet ondan yaratır. En parlak yeşil zümrüt. Hatta ışığı da geçirir, Işığı da geçirir. Zümrütün özellikleri de vardır. Eğer bir çocun üzerinde, zümrüt taşı olursa, olursa üzerinde, o çocuğa Allah'ın izle göz değmez. Yani zümrütün parlaklığı bakan kişiden gözdeki ışınları alıyor çekiyor üzerine ona göz değmez onun üzerine değmez bunun bir özelliği de eski avcılar yılanların olduğu yerlerde yeni sandalye genelde ne yaparlarmış bunlar yüzüklerin üzerine büyük zümrüt taşı koyarlarmış yılanla karşılaşınca hemen zümrütü yılan tarmış, yılan gözü kamaşırmış Hatta kırılmış olan gözlere bakmaktır. Bu zümrün taşında. Tabi bu renk meselesi her canla değişiyor renk meselesi. Hatta insanlara bile, bile bir hastalık vardır. Göz hastalığı renk körlüğü de lafında. Renk körlüğü de bir hastalık insanlarda. Erkekte daha fazladır bu hanımlardan. Bazı insanlar Renkleri ayıramazlar, fark edemezler. Ama kabulü farkında olmadan kendisi, Bilemem bu noktada. Bunun gibi demek ki bazı renkler insanlara hoş geliyor, güzel geliyor. Mesela bak yılan'a aksi testi yapıyorlar, yapıyor tabii kendisine. allah Teala'ya Mevlamıza göre tabi taşı, toprağı, altın yapmakta, gümüş yapmakta Mevlamıza haşa zor demektedir. Sonra bunda bir kimyasal işlem bunlar aslında. Kavrun bile Aziz Musa öğrenecek kimya ilminden bir ufak nevzi öğrenecek ne yaptı? Kavrun bile eski hurda bakırlardan altın yaptı. Öyle zengin olur kendisi böyle. Demek ki bir metal madde başka bir madde dövüşüyor. Dönüşüyor bunlar. Dönüşüm. Yine Möğlen bize soruyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Cennetin bazıları da altında olacak. Her şey altında olacak cennetin altında. Eğer dünyada Altın madeni çok olsa ne olurdu? Ekonomik düzen bozulurdu Çünkü dünyada eskiden binler yıldan beri, hatta Adem Bamuza'nın beri kullanılan para birimi altındır. Bugün de aynı şekilde yine. Evet kağıt para basıyor bankalar ama onun mu kabili kasa da altın bulunuyor ama her devletin. Demek ki eğer altın çoğalsa. Yani insanlar bu sırrı erseler, deneyimleriyle erseler, insanlar bakırışını bunu altın yapmaya kalkırsalar, ekonomi altıları gider. Para bir morten kalkar, dünya gerizimde. Fihima, o iki cennette vardır, allah bir Cecaluhu. Aynan iki tane kaynayan su. Allah hataan kaynağında fışklandırıyor. Su. Su. Yalnız sudince aklımıza dünyadaki kaynak süre gelmez. Yani cennetin suların rengi de başka, tadı başka, özelliği başka, insana verdiği zevk başka. Cennette hiç kimse hiç kimse acı bir şey yemeyecek, zevkisini yiyecek. Cennete kimsenin harareti basmayacak. İşte hararetin bastı da çok sudum demeyecek. Ama ne yapacak? Sır zevk için orada su içecek. Cennete. Yani oradaki düzen başka düzen. Dünyaya benzemiyor tabi. başka düzen cenneteki düzen. Bir de cennetin özelliği cennette yer çekimi olmadığı için de Oradaki sular düz akacak. Aşağı akacak. Yukarı çıkacak. Hatta müminlerin köşklerin sarayının tarasına çıkacak. O sular. O da cennette yerçekim olmadığı için. Adam yani cennetin özelliği bu. Yerçekim olmaması ki herkes sıfır kiloda. Ayaklar yorulmuyor. Ayaklar yorulmuyor. Bir şey yorulmuyor arada. Hatta cennette Vildan-ı var. Hizmet eder Müslümanlara, genç çocuklara var. Evet, su kabını taşıyor ama taşıdığı su kabı sıfır kıyordu ama. Yalnız o yanında geziyor, tutuyor, dokunuyor. Her şey orada. Doğal, normal böyle. Çekinme olmadı şimdi orada. Yine Rabbim burada soruyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz hangi nimetini. Gerçekte nimet deyince kendimize baksak her tarafımız ilahi nimette sarılmış, donatılmış her tarafımız. Mesela görebiliyoruz. Allah'a tarafı bize göz verilmezseydü verilmezse vermezdi. Nedir göz nimeti? Bunun tabi şükrü Ödenemez. İşitme duygusu, konuşma dil, sözlü lüvattar, anlaşmalar, e bir soluk alıp verme, bir su işi verme. Bir gün Harun Reşit, Abbas hükümdarı, Fuday bin Yazdiye bir vardı onun zamanında onu gece ziyarete gidiyor. Harun Reşit'in gece can sıkılmış Harun Rüşid. O anda dünyanın süper devletinin başkanı. Tek adam. Yeryüzünde. Her şey elinde. Dünya elinde. O anda avucunda. Sarayların ucu ucu görünmüş sarayların. Öyleyken Harun Rüşid'in bir gece canı sıkılmış. işte bir sıkıntı gönlünde. İçtiğin bir darlık. Dar oluyor. Uyuyamıyor. Bedir'i şartıyor. Hemen tabii koşup geliyor, kalk uykusundan geliyor. Bu sultanım, beni bir Allah dostuna götürür. Bir bir sohbet girişim var diyor. Malevi sohbet girişim var. Beni bir Allah dostuna beni götürür. O da alıyordan alıyor oradan? Hazreti Fuday bin İyaz'a götürüyor. Oraya gidiyorlar. Diyor ki Harun Işık, ya Fudey, bana bir nasil bulun. Bunun için geldim ben buraya. Bana öğüt ver. Yani bir padaşa, sultan diye benim bana karşı davranma. Ben sıradayım, insan gör. Bana bir öğüt ver, nasihat ver bana. Tabi zaten Allah dostları insan ayırmazlar. Onlar da herkes birdir. Şöyle diyor, ya emir mümin diyor. Harun reçte de. Yani, emir amiri yani. Sen diyor, aç kalsan diyor, çölde ıslı bir yerde Askerlerin dağıldı, vezirlerlerin dağıldı. Öyle bir durum oldu ki, çölde tek başına yalnız kaldın. Yanda iki suyun yok, yiyecek bir şey yok yanında. Derken diyor, güneş vurdu başına diyor. İçindeki su dışarı çıktı, su kaybını aradın. İçinde artıverdi, ciğerin su yanıyor. Ağzın kurudu, dilin sarktı. Nefesin bozuk, nefesi artık kokmaya başladı. Ciğerlerin kokuyorsa öleceksin artık diyor. Yattığın yer öleceksin artık diyor. su sultan diyor. O anda biri karşıdan gelirse sana teşekkür ediyor. Ey Harun, ben sana bak şöyle bir kase zamanı koymuşlar da bak sana taze, soğuk, serin bir su vereceğim ama malının yarısı bana verir istersen ne yaparsın diyor. E veririm diyor. Öleceğim orada. öleceğim orada diyor. Verim malın yarısı diyor. Peki diyor sana suyu verdi. Malın yarısını ona senden verdin. Malın yarısı %50 indi indi malın. Suyu içtin. Kana kana kana suyu içtin. Kanlı su artık o kadar güzel oldun. Aradan birkaç saat geçti aradan. Bir defa su Aşağı bemen aşağı indi ama prostatında büyümüş izolun tıkanmış, suyu dışarı çıkaramıyorsun diyor. İdrar yapamıyorsun diyor böyle. şiştin sıkıştın diyor. İdrar çekiyorsun diyor. Kuranıyorsun diyor köledesin kuranıyorsun ama içtiğin suyu sen çıkaramıyorsun diyor. Prostat büyümüş izolun kanını kapamış perişin balesin diyor. Korunuyorsun sancıdan. O anda başka biri gelse dedi ki sana diyor ey Harun ben sana bir ilaç vereceğim. Bir ilaç vereceğim ben sana. İşçinin anda hemen idrarın yolunu açılacak. Boşalacaksın. Rahatlayacaksın dese. Ama senin kalan malını iste verir misin diyor. Onu da veririm diyor. Ey Harun diye bak Allah'a güven diyor. Allah'a güven diyor. Şu anda dünyanın en zengini sensin. Ölüm, malın var, servetin var. Belki sevgisi bilmezsin diyor. Ama bazıları senin malın diyor, bir bana suyu, işi boşuna yetmiyor senin malın. Diyor. Böyle. Dünya malın böyle buyuruyor. İşte Meryembe soruyor burada. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Öyle olur ki mesela bir kimse gece arasında. Bir nefes darlığı geri kişiye. Nefes daldı. Tamam, burun deli açık. Ağzını açar. Havada oksijen de var. Ama içeri girmiyor hava. Ağzını açar. Burun deli açık. solmak ister. Ama solayamıyor. Ciğerini genişleyemiyor. Havayı solayamıyor. Tıkandı. Ne yapar? Kızarır, bozarır, kararır. Artık boğulacak. Acil hastaneye, acilen hastaneye gider... Olabilirim, bu olabilir mi bu olabiliyor oluyor oluyor o halde ne gerekiyor her nefeste Allah nimetini hatırlamamız gerekiyor evet alışığımız insan ne yapıyor kişi kanaka su içtiği gibi bir de havayı da kana kana solamak. yani bilmeyen görme bir nimet süngerli görünüyor insan yazın buna alıyor insana hararet basıyor. Hele uğraşırken Ramazan'da insanın bazen bir hararet basıyor, insanın susuyor, suyu, ki kişi suyu görebiliyor. Ama hava, sudan daha bir hükümet hava sudan böyle. İnsan suyu epey kalabilir bir dağına biliyor. Ama havası durum ya hava durumları. Demek ki ne gerekiyor? Her nefesi bile havayı solurken şöyle, rahatça böyle. Kana kana nefes alırken ne gerekiyor? Allah'tan da şükür gerekiyor. Şimdi soruyor Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz. Ey ahmaklar yani bizi biliyor. Ahşabana deyken. Fihima o iki cennette var yine. Hep bunu iki cennet nimetleri. Fakir meyveler var. Meyveler. Cennette ekmek yok. Ekmeği yok cennette. Kuş var. Kuş eti var, meyve var, süt var, bal var ve şebet var cennette böyle. Orada ekmek diye bir ihtiyaç yok cennette. Böyle. Bilhassa meyve. Yani meyvenin özelliği nedir? Meyve doğal yeniyor. Doğal yenen meyve. Bir meyve dalının tam oldu mu? Bir meyve ağaç yerini beğendi mi? Toprağı, havayı, suyunu beğendi mi? Meyve ne olur? Bir meyve tam oldu mu... ...en doğal meyve gıda... ...meyvedir. Hele taze meyve. Koltuğu bile taze yendi mi... ...bütün içindeki her türlü... ...özellikleri, vitaminleri, proteinleri... şunlara, bunda mineralleri... ...yüzü tam oldu Ama meyvenin dışında... ...sebzeler bile... ...hatta salata bile yapılırken... Hissalat'ı doğrun, doğrun zamanında şu yaparken, yıkanırken epey yine bir şey kaybediyor ama mütevim. Biraz da cevh tanımı kaybediyor çok bunda, bunda kaybediyor, hırpadan çıkıyor bunda böyle. İşte cennette Mevla buyuruyor fîhima fâkiyet cennette her çeşit meyve, burada fâkiyet fâkiyetin çoğulu cennette her çeşit meyveler her zaman var. Mevla buyuruyor başka ayet-i keramede ükülüha daimün ve zillüha ükülüha daimi onun meyve devamlı sabit mesela şu anda bizde bekliyoruz kiraz olsun işte şu olsun bu olsun bekliyoruz orada beklemek var ükülüha daimi velahire devamlı var böylece ve nahlun bir de orada hurma ağacı da var Nakhıl burada geliyor. Noktalı hı yani. Noktalı hı. Nakhıl hurma ağacı geliyor. Bir de Kuran-ı Kerim'de Nakhir suresi var. Oradaki ha noktası da ama. Nakhir suresi. Nakhil bal arısı. Nakhil. Nakhil, hı onun için ne oluyor? Hurma ağacı. Bunun için latin harfleriyle Kuran-ı okunmaz okuması günahın olur. Nasıl okuluşun başlıyor. Yani günümüzü çok yere görüyorum bilhassa türbelerde Yasinler latin harfleriyle. Allah kelam-ı kore kerim ancak Allah indirdiği harf yazılabilir. Bakınız Dahil nahil lahil bakın. Lahil hın hı. nokta hangi hı. oluyor? Nahil hurma ağacı. Kunel-i nahil nahil ne oluyor? Ben o da ha ...nokta sağa... ...bakarası anlamına ilgili bakım. Anlamı kadar değişiyor. Bu iş işte ne gerekiyor? Bir insan Kur'an'ı okumasını bilmiyorsa... ...Kur'an'dan bazı süreler ezevelerimizi geliyor... ...bazı sureleri. Fatiha'ya e başlamak üzere... ...Kur'an surelerini... ...kişi mezar edince de ne yapar? Bunları okur. E kısa bunlar... E, ...ben okumak istiyorum... E, oku, ...öğren diyor okumaya... Yatarım, Mesela halaka, hı noktalı hı, halaka yarat anlamına geliyor. Halaka noktası taş et anlamına geliyor. Mesela hallak, hallaku alem, alem yaratan Allah. Hallak, diğer anlamına geliyor, noktası olursa böyle şey. Anlam ters bozuyor anlamı bu şekilde. Buradan Mevlam buyuruyor, cennete bir de, meyveler olmakla beraber bir de hurma ağacı da var cennette. Demek ki hurma ağacının ayrı bir özelliği var. Nedir bu? Tefsir-i Hazen. Hani şu yibarı aldım tefsir-i Hazen'den. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnnen nahlete şibiyotel bir insane. Hurma ağacı insana çok benzer. Bakın. Hurma ağacı insana çok benzer. Adem <Gülüşmeler> çünkü o Kurmacı diyor Adem babamızın yaratıldığı çamurun arta kalan farasına oyratıldı. Adem babamızın yaratıldığı çamur, ki nedir çamur biliyorsun toprak maddeleri nedir bunlar da farklı elementler. Tabi suyu sandı çamur oldu. Demek ki bir insanın bedene gereken ne elementler elemetler varsa bu da var bunların, hurmada. Ve inniha hurma ağacının bir özeli daha. İza kutuha resha temutu. Hurma ağacının başı kesilir mi? Ölür, kurur, ölür. Kel insan insan gibi. Şimdi diğer ağaçların ana gövde derler, böyle yani başı. Diğer ağaçların ana gibi de baştan keser misin? Yan dallar yine sürü devam ederler, devam ederler. Ama kurum ağacının ana gibi de başta kesilme, insana başta kesilmiş gibi ölüp kururmak. Mı? O da böylece. Ve <gülüyor> hatta Kurum ağacının bir özelliği de kurumun dışındaki diğer meyve ağaçları Çiçekler, bitkiler. bunlar tabi aşılanıyor bunlar. Yani erkek yürümecisi bunlara geliyor. Nereye geliyor? Rüzgârla geliyor, kuşlara geliyor, arıla geliyor, yağmura geliyor. Aşılanma. Kurma ağacına gelince kurma ağacına özel olarak kurma sahibi ne yapar? Erkek kurma ağacının yürümecisinin tohumunu alır, diş kurma ağacına gelir, ufalar dökülmeler mesela bak. Yani bir nevi insan gibi bir evlenme olmuş oluyor hurma ağacına ve <gülüyor> Mevlam Kuran-ı Kerim'e şöyle buyuruyor, hurma hakkında keşicaretin tayyibeti. Hurma ağacı şecere tayibe tayyibe. En temiz, en güzel bir ağaçlı hurma ağacı. Kurma ağaçı. Demek hurmanın ağacı bile bu kadar değerli kıymeti bir şeyi. Ya meyvesi? Kurmağın meyvesi nedir peki? Hadisleri bakalım inşallah. Hadisler Ramazan şeriften, Bürlü Alışamazetleri, Mel Ekle Seltemralat'ın mimbaenat cennet dedi. Mel Ekle bir kimse yarsa. Seb'at temerati yedi tane hurma. Bakın burada peygamber sayı veriyor. Men ekele, kim ki yerse, ne kadar? Seb'at temerati yedi tane hurma. Yedi hurma, yedi. Altı olsun olmuyor, 8 olmayacak. İyi durumu yerse. Bu nedir bu? Biliyorsunuz, ilaçların bir dozu var ilaçların, bir dozu var, ilaçların bir dozu var ilaçlarında. Bir insan, ilacı ilacı alırken, bir Eczacı sorursa doktora sorar. Ebe mi sen nakır alayı ne kullanayım bunu verece. Dozu vardır bunlardan verece. Demek ki bunu kim biliyor? Allah resulü biliyorsun Peygamber. Eğer varsamaz ederi. Bir kimse yedi adet hurma yerse. La mimma be'ne la be medineti bedineti. Bedineti Reşan. Bedinle taşık kızla ilişkin mekurmadan. Bedin hurması. Bedin hurması Hurma en çok Irak'a yetişir muhtemelidir. En çok hurma Irak'a yetişir dünyada. Irak'ta. O sarı. Açık sarı olarak olması olur böylece. O da tabi hurmadır. Onun da yararı vardır. İran'da her şey yetişir. Orta Doğu'da yetişir. Yalnız Medine'de geçen hurmanın özelliği, şifası farklı Medine. Medine'nin toprağı başka. Oraya gelen rahmet ile başka. Medine ilahi başka. Öyle bir kişiyle Medine tanışmıştım. Ne yerse, ne yerse, ancak Medine olan bitki yiyorlardı. Medine olan bitki yiyor, onlara yiyor. Onlara yiyor. Tabi dünyanın da her yeri, Mekke başka, Medine başka, her yer başkadır. Yalnız, yalnız, şu alemde en kutsal yer neresi? Peygamberi kucaklayan topraklar. Mekke bedenin üstün şehir olarak Mekke. Mekke Harim-i Şerif Medine'nin üstündür. Yalnız peygamberi kucaklayan ya yani peygamber yattığı toprak mezarında peygamberimizin beden temas eden toprak, temas eden toprak o nedir? Ağaçtan da üstün, cehennetinde üstün o toprak muhteremler. Yo e toprak ne kadar şu anda seviniyor. Toprak bilir mi sevilmesini? Aslında biz gafil muhteremler. Bir yörede, köy kasaba, şehirde Allah'ın cene bir salih kulu öldü mü? Allah'ın bir salih hanımı öldü mü? O civardaki mezarlıklara bu haber veriliyor. Haber alıyor böyle. Oradaki mezarlar Allah yalvarıyorlar. Allah'ım onu bana gönder, bana bana gelsen bana gelsin diye. Yani toprak tanrı zik ediyor Taş da Allah Teala zik ediyor. Esen Allah Teala zik ediyor. Ancak bundan gafil olan biz zavallılar aslında. Demek ki bir kimse iyi duruma yerse bir olması. Aller ruku sabahları aç karnına lem yedurrehü yevmü zâlike semmün velâ sihrun o kimseye o gün akşama kadar zehir ve sihir büyü bir zarar veremez o kimseye. Sabahtan aç kana bir kimse 7 tane Medine'nin yetiştiği hurmayı yerse mesela hurmalar Medine'den gelir ama hepsi hurması değil ama mesela Ayberden gelir, oradan buradan gelir, Medine'ye gelir oradan sevk şey olur. Et toplar bunları, satar böylece. Yani demek ki burada ne özellik olanı Medine yetiştiği hurma olması gerekiyor. 7 hurma o ki kişiyi zehirlenmeden büyüden koruyor. Demek ki zehirin bir etkisi var bedende, büyüğün etkisi var bedende, onları ne yapıyor? Önlüyor bunları. Eğer akşam verse sabah kadarıyla korumuş oluyor. Yalnız zehirlemeden bu defa allah Teala Rabbim, meyveler şişitli bir de her meyvenin çeşidi var. Bir kirazın, elmanın, portakalın, hurmanın, üzümün hepsinin böyle türleri var. Çeşitleri başlarlar işte. Renkleri farklı, görünümü farklı, kokusu farklı, tadı farklı eden. İnsanların da yapısı farklı bunun şimdi mütevizler. Mesela bir kimseye üzüm bir türü faydalı olur. Mesela elmanın gol deneyi işte sert düşürüdüğü faul olabilir ve Ebru Nil ise dokunabilir bu Yani insanların mizac denen mizac İnsanların böyle yeteneğine, yapısına göre radmo yaratmış bunlara ben size. Hepsi farklı bunların da. Rum'un bir de cennette nar ağacı var cennette. Nar ağacı var hem cennette böyle. Demek ki Rumeyen narın bir de ayrı bir özelliği var. Nar hem deva hem şifa diyor alemler. Nar hem deva hem şifa hem gıda. Üç şeyler bakın böyle. Hem gıda nar hem deva hastalığa karşı ve koruyor. Bir de hastalanmışsa buna şifa oluyor nar da. Yani nar diye geçmeyelim muhtemelen. Yani nar tüketimi az oluyor genelde biraz nar tüketimi. Aslında nar çok değerli bir şey ki... Bakın Kur'an-ı Kerim'de burada geçiyor. Ruman diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bir de Mevlan büyürüyor. Cennette de nar ağacı meyvesi olacak. Yalnız tabi cenneteki nar diye mezemeyecek yani belki bir şey abi bir şey benete bir zor ama cennette kabuk olmayış cennette çünkü farklı olacak cennetlikler. <gülüyor> nar'ında özellikleri var. Bir hadisi okuyayım inşallah. Şiat-ı İslam'da Mu'min ruma ile ve fihi kat'tun mimma'in cenneti. Her rum'da her nar'da bir damla, bir damla cennet suyu var. Bu işi buyuruyor alimler, hurma yiyen kişi, nar yiyen kişi ne yapacak? Narı tek başına yiyecek, onu bölüşmeyecek nar yiyerken böylece. Genelde bazen nar mesela üçe dörde böyledir, tabağa koyulur da, buyurun denir bu şekilde. Olmaz mı? Olur. Olur ama ülemler şöyle buyuruyor alimler buyuruyorlar, Nar ye kimse onları tek başı yemesi lazım ki o bir damla suyu bölünmesin paşa tek kişi onu yiyebilsin şif olsun. Bir de nar yerken dikkat etmeli bize bir tabata yemeli ki içindeki tek bir tane bile boşa gitmesin düşüp kalmasın tek bir tane bile. Aziz tarifhanemiz nar yerken Özel bir Nar yerken bir bez Özel olarak. Narı öyle yermiş böyle. Tek düşmesinlerden böyle. Yani nar demek ki çok şifadır. Ee, Şahat-ı İslam kitabında nar hakkında çok bilgiler var. Uzun olduğu için almadım hepsini, almadım onları. Yalnız hemen hemen her yerde bir şifa var. Yani kalbede, mideye de. Bir de şöyle tavsiye ediyor kitapta narın içindeki zarları var ya, onlar da yenirse, mideleri tamamen yenileştiriyor mideleri. Yenileştiriyor mideleri. Eğer bir insanın mide varsa, midesinin baş rahatsızlılık varsa, eğer bir insan nar yerken, narla o beyaz zarını da yerse, mideleri tamamen yenileştiriyor. Mideleri böyle. O kadar sağlam oluyor. Ee, bir kimse şöyle buyuruyor, bir kimse, narı yalnız sıkarak suyu içerse, bu da biraz buna devam ederse, bu da ne yapar? Kabızlığa neden olur. Bu da kanları çiçekten beraber girmek Onun formülü bu. Onun doğası bu. Onu yaratmış ben şimdi. Bir gün Hz Fatıma annemiz, Allah'ın da razı olsun, Peygamberimizin kızı A Aleyhisselam adetleri, hastalanmış Hazreti Zehra Medine'de aslında iki hastalık Medine'ye getirildi. Cebrail Peygamber getirildi iki hastalık. Biri humma, biri veba kolera. Aleyhisselam, geldi. Ya Aleyhisselam derdine geldi yavruşuyla Allah. Allah Teala hastalığı Medine'ye gönderdi. Bunun birini sen tercih et al, öbürünü Şuraya Şam'a götüreceğim buyurdu. Ne bunlar? Biri humma. Humma, gripin bir ağır türü, ateşli hastalık, gribe benziği bir hastalık. Öbürde veba, kolera hastalığı. Peygamberimiz ki o halde humma daha hafiftir, ümmetime onu alayım dedi. Medine kesin olarak kolera almaz. Kesin olarak. Olmaz Medine mümüber. Oraya kolera, oraya mikrobi giremez. Medineye giremez. Kesin bu. Yani Medine'nin hasta nedir? Humma. Yani sıtma gibi, grip gibi ateş yapar, hissettir, ter yapar, iştahı keser, aşağıya görün bir türlü nezi yapar, burdan kısmına yapar, başarısız yapar, çok şiddetli. Ateş yükseliktir. Hummah. Medine'nin özel hastalıktır. Orada hastalık olur. Olur böyle şey. Olmaz olmaz mı? Olmaz. Neden olmaz? Acaba şimdi bedendeki bazı salgının atılması gerekiyor. Bazı salgıların atılması bedende kalsa bedene zarar veriyor bunlar. Ne gibi mesela? E, beyin boşalacak biraz böyle. Burun akacak. İnsan bağım atacak. Bu iş ne gerekiyor? Isı lazım. ısı. Ateş lazım. ısı lazım. Ne abi ısı i̇şte bunları geçiriyor, yumuşatıyor bunları. Isıyla bunu öksürükle bir şey atıyor bunlar böylece. Bazıları grip işi aşi olurlar. Çok ama tehlikeli. İnsan grip olmalı biraz. Olmalı belki beden boşuna temizliyor, Burun akar, gözeşi akar, balığım atar. Bir temizleme yani sağlığı bir atılmış oluyor bunlar böylece. Atılmasın ne olur? Beden'e kalırsa bedene zararlı bunlar. Çıkması şart bunların ama. Nasıl çıkarlar bunlar lafı? Çıbandır, şudur, budur, sivilcedir, şunlar bunlar. Bedenin zorlar bunlar böyle. Da olmadı beden çıkamadı mı Allah korusun, ürsel ürsel olur bedenler. Bunun için teygamberimize Cevrâh-ı getirdi iki hastalığı. Kolera ve humma. Teygamber hummayı aldı. İstediğim. Ve kız kızında Fatıma da hummaya yakalandı. Ateş gibi yanar. Orada yanılıyor böyle. Ateş gibi yanıyor. İştahı tabi kesildi. Hararete kendisi muazzam var. Bir şey yiyemiyor kendisi. Hassali sordu. Ya Fatıma canı bir şey var mı alayım sana? Tabi Hassali de istiyor ki bir şey yapabilirse, Hem eşi hanımı Canımdan çok canımı, hem bir peygamber var her bakanın özellikle farklı özellikleri var. Fatıma bir şey istiyor musun? Ya Ali, canım bir ekşinler istiyor, ekşinler. Ekşinler ateş atıkları düşürür, ateşi yeme düşürür, ekşinler. Ateşi düşürür, ekşinler. Ya Ali, canım çok ekşinler istiyor, ekşinler canım istiyor. Para varsa alabilsen bana para binler. Paramı varsa. Hasale baktı. Cebinde bir dirhem deniyor ki ancak o gün bir nar alabilecek. O kadar parası. Bütün serveti Hasale'nin. Çarşıya gitti. Gezdi. Gece bir nar buldu. Ekşi nar buldu. Aldı bunu. Eve geliyor ama şimdi seviniyor ama. Hızlı eve geliyor. Seviniyor. E eşi, hanımı, bir peygamber kızı, Fatıma Zerh Hazretleri yoluna bakıyor. Ekşinar Belki Gençler. yolda. Yeri yeri yatmış. Aşırı fakir. Evi yurdu yok. Kimsesi fakirin bir yatmış yerlere. inliyor böyle, inliyor böyle. Asayı geldi. Ne var? gitmiş olsun. Rahatsızlı mısın? Baktı, açtı gözüne. Ali, sen misin? Benim. Ali, o da huma yakalanmış. Hasta yakalandım. Evim yok, barkım yok, kimsem yok. kim araması bir şey veremiyor bana. Çok şey kaldım. Peki canım istiyor bir şey? Ali, canım bir efşenlar istiyor. Olsa sanki hastam geçecek. Hem geçiyor da gerçekten. Hasta şimdi durduğu ne yapacak şimdi? Efşenlar istiyor. Oradaki hasta ikronik yerde. Yedi de eşi hanımı Fatma anamız Kapıya bakıyor. Onlar bekliyor. Ortadan kessiz olmayacak bunun işlerini. Kesemeyecek ortasından da. Ne yapayım edeyim, Vermeden geçemedi. Onun yapısı bu. Onun yapısı bu. Hazreti Ali bir şey anlatayım işte kısasını inşallah. Hazreti Ali hep fakir yaşadı. Fakir yaşadı kendisi. bir gün Meşritte namaz kılarken, yastan sonra gece, meşritte namaz kıyılmış, cemaat dolmuş, namaz kılarken meşritte bir fakir girmiş. Miskin derler ki, fakir evimeyi var ama ihtiyacı var, muhtaç. Miskin, hiçbir şey olmuyor, yok bir şey olmayan evvel. birisi geliyor, ey cemaat lillah Allah için bana bir şey versin veriniz. Durum böyle. Kendi tanınan bilen bir kişiymiş böyle öyle. Gerçek biz fakir mi kendisi de? Meşhur bulun onların da kimse ona bir şey yok ama onda. Kimsenin kütük denen var imtihan mı var Kimse bir şey veremiyor. Hastayla namazda. Namazda ama onun namazı da uzun sürüyor mu? namazı? Çok uzun nam okurmuş küratini. Doymamış namaza. Namazda tam ona rükiye gitmiş yüce etmiş. O rükü de uzunmuş tabi. Rükü Akfedilir rüküda. Evet cebinde parası pulu yok. işi şey yok ama parmağında bir yüzük varmış. gümüşten var, parmağında varmış. Gümüş yüzük. Rüküda. Diyor ki kendi kendine ya Ali yüzük olmasa ben gene yaşarım. Ama bu fakir belki de bunlar ekmek alacak çok çocuğuna. aş belki de. Rüküdeyken bir yüzünü çıkarıyor yüzüğünü. Çıkarıyor. böyle. Uzatıyor. Ona veriyor. Tabi alıyor kişi bunu. Geliyor. Bunu bozduruyor. Ona bir şey alıp ne gidiyor? Seviniyor. Az sonra Resulullah Ali 5 Beşiklinde birden beri Gece. girdi bir içeri. Esnafım. Bu bir Arsiyonullah. Bu da Az kim olay bir sadaka verdi burada az evvel, Kim olay bir sadaka az burada burada? Bakın kimse, bir, bir şeyler olmadı. Hastalıklar görülmemiş verdiği de, görmemiş de, yasalıklar bir şey görmedik. Ya bir miskin buraya geldi, istedi ama bir şey görmedik. Hayır vermişler, vermişlerdi biriniz. Hem de rüküdeki ki vermişsiniz. Hastalıklar namazını bitirdi. Ya Resulallah, ben verdim o nereden bildin ya Resulallah bunu sen evinde otururken bunu Zerruh Aslanım geldi hakkında ayeti kerime ayeti kerime hakkında, <âuódiga> Hayeti geldi bu hakkında helal bilir ve zekate vehum hum rakiun geliyor. geldi zekate ondan sadaka verirler ve hum rakiun olduğu halde yani Hazreti Ali böyle bir kimse şimdi i̇şte orada miskinliği işliyor bundan Ali canım bir eşin ar istiyor. İçinler de yanıyor. İli onun canı istiyor onu böyle. Yerse pav diyor. Yok Yolda da başka bir şey de tanı veriyor ona. Eve geliyor. Tabii Fatma hanamız gözü kapıda. İşi artan yanıyor. Suyu işemiyor. İlacını nar istiyor onda. İşe geliyor. Hastane bir böyle bir gük mahcup böyle. Sıkrana şey geliyor. Bakıyor eli boş. Ali bulamadı mı nar ya buldum ama böyle böyle oldu. Ona vermeden geçemedi. Olsun. İyi yapmışlar. Olsun. olsun sahabelerim olsun. Böyle diyor. Biraz sonra kapı vuruldu. Ki bu hasar çıktı. Selman'ın farisi. Sahabenin büyüklerinden. Aslı İran'lı kendisi. Uzun bir kâta kendisinin. Bir tabak üzerine bir bez örtülü geldi. Ya Ali Resulullah bunu sahideye gönderdi. Ne var bunda Serman? Nar var var. Hasa ile açtı, baktı, örtüye baktı. İçilenler, ekşenler ama dokuz tane. Serman bu on tane olması lazımını sen bana bir şaka mı yapıyorsun sen? Be? İmtihan ediyorsun sen beni. Nerede bilin Ali? Az evvel bir hurma verdim Allah yolunda. Allah en aşağıya biri on veriyor. Onun için buradan bildim. Evet ya Ali. Ben imtihan edin bir tane saklamışım. Al bu böyle buyur. Yine için şey burada soruyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz ki? Hangi nimetini? Onları yaratan. Yani onları yaratan. Böyle tane tane. İnci dizilen böyle. Yani ambalajı bakın şu ambalajı otomatik böyle. Eldeyemeden, eldeyemeden ne yapıyor? Otomatik böyle. tane tanı tanı tanı bir dizili işler. Işte Önce onlar küçük oluyor. Küçük oluyor böyle. Bunlar büyürken de oluyor, işteki çikri büyüyor. Hepsi böyle büyüyor efendim. Tam istifoldu bunlar. Veyla soruyor, Rabbinizin hangini yalanlarsınız? Fihinne. O cennetlerde yine var. beraber. Yine de var. Hayratin hisan. Hayratin hisan. Hem içi, hem dışı, çok ama çok güzel hanımlar var Veyla İşi güzel nedir? Ahlak güzel, huyu güzel. İçi tertemiz, saft, içi tertemiz, gönü temiz. Böyle. Güler yüzlü. Gayet nur içerisinde. Hisan'ın dışı da, yüzü de, bedeni de gayet güzel. Tabi buna Allah güzel buyuruyor. Yani. Yani Bunu da dikkat almakta böyle. Ki Allah bir şeyi güzel diyor. Allah buna güzel diyor. Tabuğunu Allah yarattığım ben yardımlarına Bu işin cennetteki ne kadar kadın cennet girerse her birisi de öyle güzel olacak hepsi de bence. Hadis-i şerif var ama hadis okuyamıyorum şimdi zaman geçmesin. Her cennetteki kadınlardan birisi dünyaya bir baksa, onun nurundan günüz bakarsa güneşin ışığı giderken Girişini kaybeder. O kadar nur derler. Onlar bu şekilde. Şimdi ben şansıya tefekkür bu şekilde. Eğer ölüm diye bir şey olmasa insanlar hep birden kıyamet kopsa inticareye girseler ne olur? Ne olur? Tabii insan yaşı farklı olur insan yaşında. Farklı olur o anda. 15 yaşında var, 20 var, 40 da var, 90 var, 100 var, 200 e insan hoca tabi. 10 zamanında farklı insanlar. O muciz cennette, cennette gençler de var cennette, yaşı da var, hasta da var, e, sakat da var. Dişleri dökülmüş, gözleri görmüyor, kulağı işitmiyor, ayakları ağrıyor, beli bükülmüş, Saçları ağarmış erkek kadın. Yaşlı da olacak, şey de olacak bu şekilde. onun cihannette ne olacak güzelliği? Olmayacak. Yani onlar ne yapıyor? Nasıl burada demirle toplanıyor, tekrar bunu eritip dökülüyorlar yine baştan. Bizi melâ öldürüyor. Ölüm nimet işte. Ellezi halakal mevte veli hayate melâv yakın. Ellezi öyle Allah ki halakal mevte ölümü Allah yarattı. <fixture that mue ella> Ölüm büyük nimet bu. Yoksa dünyada sakat var dünyada. E, Kazay geçirilmiş, kolu kopmuş, ayağı kopmuş, gözü çıkmış, memnun olmuş. Sakat insanlar da var böylece. Ne olacak? İnsanın her birisi eritilir gibi her insan toprağa dönüşecek. Yine baştan yaratılacak. Aynı yaşta o hek olacak, olacak böylece. Mevlam buyuruyor. Hayratin Ahlakları güzel, temiz sevimli, güzel kadınlar vardır. Yine Kim burada soruyor? Rabbinizin hangi nimetini anlarsınız? Hürm maksuren kıyam, hurum bir de kubiler var. Maksurahatun fil kıyam, kıyam Hayme'nin çoğulu. Hayme çad anlamına gelebiliyor ama buradaki meske anlamına geliyor. Gümüş özel meskenler gümüşten içerisinde kuru kızları. Mesut olarak ve onlara özellikle burası inşallah onlara cehennemdeki ehlinden önce kimse dokunulmuştur. ve la can. Onlara ne insan ni dokunulmamıştır. Yine belan burada soruyor. Rabbinizimiz yanlışsınız. Mütevalla <gülüyor> refleksine kudret mütekin e Orada insanların yaslanacaklar. Alâ ref refin hudrin. Ref ref, yani atakları düşürmeler. Hudrin, o da ne olacak? Yemiş olacak. Ve abkariyin hisan. Abkari, rivayete göre, insandan önce bir cin şehriymiş. Adem babamızdan önce gerisinde cinler hakimdi. Bu Abkari o zamanki cinlerin en konforlu lüks şehriymiş bu Abkari şehri. Bu bir darması olmuş. Arabistan'a bu şekilde darması olmuş. Mevla buyuruyor. Yani Abkari'ye mensup gayet güzel yataklar cennette. Mevla buyuruyor. Mütteki yine yaslanma. Yatmak yok cennette. ne Uyku yok cennette. Herkes cennette dinç. Yorulmak yok. Çalışmak yok. Çabalamak yok. Yani cennette yemek yok, bulaşık yok, şub yok cennette böyle. Çarşı, pazar yok. Devlet yapısı yok cennette. Polis, hakim yok cennette. Herkes özgür. Ama herkes Müslüman, salih. Karışık var cennette. Meryem buna soruyor. Rabbim hangi nimetleri anlarsınız? Şimdi geri kişah işte Suat-i Kerimesi'nin Suresi'nin Tebarek esmü Rabbik Tebarek esmü Rabbik'e zil celali vel ikra Tebarek'e bereketten gökünden geliyor bereket, devamlılık anlamına geliyor. Bir de böyle tebareke, teala anlamına geliyor, yüzyı anlamına geliyor. İsmi Rabbike, Rabbin ismi, Allah buyuruyor, yücedir, alidir ve devamlıdır. Ve Rabbin ki, zil celali vel ikra. Allah Celle Cale celal sahibidir, İkram sahibidir. Zil celali ve ikram. Bu esme i bu. Orada geçiyor. Ya zel ve ikram diye geçer bu arada. Ya zel celali ikram. Geçer. Celal meyarızın ismi celal. Nedir celal muhteremler? Kudret, azamet, Hakimiyet, egemenlik, saltanat, kahır, celal sahibi. Evet. Tek egemen. egemen başka. Başka? Herkes, herkes aciz. Melek'te aciz, peygamber de aciz, cin de aciz, insan da aciz. Tek aciz. Biri bul gelir, yağın buluta geliyor. O gün yağmasını içiyoruz ama yağmuru. Ama önlüğü engelleyemiyoruz. Yani bulutun yönünü değiştiremiyoruz. Bırakın bizi. Bütün insanlar bir araya gösteriyorlar bugün yeryüzünde. Bir araya gösteriyorlar. Birin bulutun yönünü değiştirmek için yetmiyor. Adel insanlar bence. Zil celal. Celal sahibi. Azamet, kudret, güç, kuvvet, egeminlik, hakeminyet, mülk onun. Onun dedi olur. O kadar mı ve ikram, ikram da kerem kökünden geliyor ki, kerem nedir? iyilik yapma, ihsan etme, ama bir şey beklemeden, beklentisiz. Bu da Allah'ın mahzuru belli. Mevlam, ikram eder bütün varlıklarına, kuşa da, karıncaya da, insana da, cinlerden, de, melekler de, böyle hepsi ikram eder Mevlam. Tabi bir şey karşısında beklenmez. Peki Allah bize namaz emrediyor diyor ama... cikati verin diyor. Bu değil mi bektenti? Değil. Neden? Çünkü namazın sevabı dönüyor... ...yine kula geliyor. Kula İnsan mesela zekat veriyor... ...bunu Allah emre diyor. Kulum zekatını ver... ...vehutu zekate... ...zekatını ver. Kul ne yapıyor? Kul görünüşte... ...görünüşte ne yapıyor cebinden ya da kasadan kul parayı çıkarıyor bir fakire veriyor. Bir eksilme oluştu buradan beri. Yüz iki kişi eksiliyor burada. Ona veriyor böylece. Tabi aslında kul fakire vermiyor da aslında Allah veriyor ona. Bu Allah'ın emri bu. Peki sura ne oluyor? Yarın mahşeri gününde o zekat ne oluyor? Büyüye büyüye büyüye büyüye onun hesabı nur olarak kulun gene bir tane kuracak. Yani bunu haşya Allah'ına muhtaç değil. Yani namaz da böyle, zikir de böyle, konu ve zik, e, zekatı bunun bu şekilde. İşte efendim işte Allah bize namaz kola muhtaç mı? Hayır Allah muhtaç değil ama biz muhtaçız. Mahşe gününde eğer sıvabımız ağır gelmez cennete giremeyeceğiz. Allah'ın yanacağız cennemde. Bu iş demek ki ne oluyor? Sonuçta namazın da sahibi, fazileti ne yapıyor? dönü dönüyor, dönüyor gene kula geliyor. Nasıl geliyor ama? Büyüyerek. Neye benzer bu? Bir kişi mesela yere tohum atar. Örnek bir insanlara bir tek mısır attı. Tek mısır attı yere. Tek mısır. Tuttu mu tuttu. Ne oluyor? Kocaman sap veriyor. Kaç tane somaklar veriyor. Kaç yüz tane mısır oluyor tutarsa ama, zekatta da, sadaka da bu ne gibidir? Bir insan bir sadaka zekat verir, tutarsa, nedir tutarsa, Allah kabul eder yani böyle. Helalsa, Allah şey verirsin olur, tuttu mu ne olur, yani mahşe neden ne oluyor bunun sevabı, ne kolayca bir gönül muhtemelidir. İlla Fatiha.